Önce sal. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Evet, hep şöyle başlıyordum. Önce sağlıktan merhaba diye. Bu sefer başka başlayacağım. Hiv İstanbul 2023'ten merhaba. Dinleyicilerimiz e, bu e, konferansı bir hafta gecikmeli hatta tam bile bir hafta değil kısa bir süre gecikmeli e, dinleyecekler. Bir 5-6 gün gecikmeli dinleyecekler. Cuma günü dinleyecekler. Ben biraz dinleyicilerimize de aktarayım. Hem çok de, değerli kişiler şu anda da bize e, birçok e, yerden dinliyorlar. Onlara da bir merhaba. Hi İstanbul 2023 konferansındayız şu anda. E, ve bu program, e, bu podcast... Açık Radyo'dan da Cuma günü Önce Sağlık programında birebir yayınlanacak ve Açık Radyo dinleyicileri de dinleyebilecekler. Açık Radyo ne de merhaba. Hiv İstanbul 2023 çok heyecanlı bir konferans benim için öyle. Çünkü biraz herkesi kesen bir soru soruyor gerçekten eşit miyiz diyor. Aslında bu soruyu hepimiz soruyoruz gerçekten eşit miyiz? Birçok ötekilik taşıyoruz. Hepimizin ötekilikleri birbirinden farklı. Ama gerçekten eşit miyiz? Çok kritik bir soru. Ee, bu konferansın düzenleyicilerinden Arda Karapınar yanımda. Ee, öncelikle kendisine söz vermek istiyorum ve bize biraz bu konferansı anlatsın. Ee, bu konferansta e, medya yoluyla pandemi özellikle HIV e, nasıl e, kamuyla buluşuyor konuşacağız. Konuğum şimdilik ee, sürpriz kalsın diyorum ama ekran yansıtılmış onun da sürprizi olmayacak. Ee, ben her zaman tanıttığım gibi e, tanıtmak istiyorum e, hocamızı, e, halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol. Ee, onun unvanlarını yaptığı işleri anlatmaya kalksam sanıyorum bir 45 dakikalık programı öyle yaparız. Ee, bazı kişilerin sadece ismini söylemek yetiyor zaten kamuya. Ben de ismini söyleyeyim Esin Hocamız, konuğumuz. Çok hızlı Arda'ya bir e, söz vermek istiyorum. Arda bize bu harika e, organizasyonu anlat. Çünkü hem fiziki hem sanal e, ve çok güzel gidiyor. Nasıl yaptınız bu işi? Güzel şeyler zor yapılır. Çok teşekkür ederim övgüleriniz için. Ben övgüleri sadece Kırmızı Kurdez İstanbul adına bütün komünite adına kabul ediyorum. Çünkü aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir yandan da Türkiye'nin içinde bulunduğu ya da etkileştiği bölgelerle. Liderlik demeyelim ona ama bir yol göstericilik yapmaya çalışmak. Şimdi Esin Hocam varken, siz varken ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama benim için ayrıca da şöyle bir heyecanlı bir yanı var bu işin. Açık Radyo'da birkaç programa konuk oldum. Sağ olun beni adam yerine koyup konuk ettiğiniz birkaç Rica kez. Rica Ama bu bizim konferansımızdaki bir oturumun ayrıca yayın olarak, bölüm olarak Açık Radyo'da yayınlanacak olması ayrıca önemli. Şimdi çok hızlıca özetlersem bu konferans ne ifade ediyor? Şimdi dünyada tabii HIV görüldüğü günden beri çok büyük bir problem. Yani problem diye tarif etmek biraz belki sakıncalı ama bir takım problemlere sebep oluyor. Böyle söyleyebiliriz. Kırklı sonra bu problemler hala devam etmekte. Fakat birazdan hocamın da vurgulayacak kanaatindeyim. Bu problemlerin çözümü aşamasında, çözümü noktasında özellikle komünite ve aktivistler çok ciddi rol üstleniyorlar ve aslında bilime de belli ölçülerde zaman zaman bu ifadeyi kullanmak yanlış olmaz. Liderlik de ediyorlar. Yani hem bir yol arkadaşlığı boyutu var, hem de nereye doğru gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de bu konferansta aslında şunu yapmaya çalıştık. Ee, Öznelerin ya da öznelerle çalışan komüniteli, komüniteli ve sivitok kuruluşlarının aktivistlerin e, karşılaştıkları sorunları birinci ağızdan e, aktarması ve bu çözümleri, bu sorunlar karşısında çözümleri nasıl ürettiklerini ve varsa hala dayanışma ihtiyacı bunu nasıl karşıladıklarını gidermeye çalışmak. Sadece Türkiye'ye hitap eden bir konferans değil bu. Türkiye'nin etkileştiği Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Asya bölgelerine de hitap eden e, bir konferans ve ...yaklaşık 600'ün üzerinde kayıt aldı. E, çok bence güzel bir sayı bu. E, ve sadece Türkiye'den de yine az önce söylediğim gibi bölgelerden çok ciddi bir aktivist katılımı var. Dolayısıyla aslında e, etkin bir e, seyirci kitlesine de ulaşıyor. Bu oturum dolayısıyla açık radyo oturumu dolayısıyla da çok daha fazla insana yayılmış olacak. Ve biz aslında HIV'de konuşulması gereken pek çok konuyu daha geniş, fırsat, daha geniş bir çerçevede aktarmış olacağız... Ben sözümü bitirip hocaya tekrar devrederken Selim hocama da bir selam göndermek Aa, istiyorum mutlaka. Tabii. Ben Selim hocamı çok severim. E, Gıyabın da adı da bir geçmiş olsun isterim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arda çok teşekkürler. Ee, tekrar sana döneceğiz. Ee, Esin Hoca'ya soruların olduğunu da biliyorum. Onları da soracaksın. Ee, Esin Hocam böyle heyecanlı bir e, konferanstayız aktivistlerle. E, HIV aktivistleriyle, HIV komünitesiyle. E, Esin Hocam biz öncesinde de konuşmuştuk aslında biraz bu konuyu. E, pandeminin medyadaki yansımaları nereden nereye geldi e, diye soracağım. Ama size tabii e, bu konularla da ilgilenen bir hekim olarak da sormak istiyorum. Belki bu konumuzun biraz dışına da çıkacak ama e, siz e, bir bireyin HIV tanısı aldığını da e, kişilere belirten bir hekimsiniz. Bu dileğimlerinizi de bizimle paylaşır mısınız? E, çünkü e, bu programı ben eminim ki... Daha taze hekimler de dinleyecektir. Ee, burada bir deneyim paylaşımı yapar mısınız? Bu da kritik bir deneyim paylaşımı olacaktır. Tabii ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok e, keyif alacağım bundan. Çünkü çok e, kafa yorduğun bir alan ve çok boyutlu bir alan. Nedeni bu? Aslında hekimin teknik olarak bir başına kalmasının doğru olmadığı da bir alan. Onu da söyleyeyim. Ee, öncelikle e, COVID pandemisinde e, biz HIV'den öğrendiklerimizi, o dersleri çok iyi kullanmış bir bilim dalıyız. Ama yine de sadece tedavi edici tarafta hekimler olarak, infeksiyon hekimleri olarak Türkiye'de neredeyse uluslararası ve evrensel pek çok şeyi kendi çabalarımızla kurmuş ve bu alanda HIV e, kişiler için ee, ve e, farkındalığı artırmak için yapmış bir grup olmamıza rağmen tek başına hekimin e, teknik e, destekten öteye geçemeyeceği bir alan olduğunu düşünüyorum. enfeksiyonun en kapsamlı, bana sorarsanız 40 yıldır yaşadığımız bu pandemi çok ama çok boyutlu, hem birey açısından çok boyutlu, hem toplumsal yaşam hem insanlık tarihi açısından çok boyutlu bir Bitmeyen, hastalık yükü bitmeyen bir pandemi. Pandemi illaki fırtına yaratması gereken bir şey değil. Herkesin duyarlı olduğu ve kıtalar arası yayılmış bir şey deyince bilim bitmeyen bir pandemi olduğunu ama en dramatik iz düşümünün Afrika'da olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii çok hikaye, yani ben edebi e, yata da meraklı, sinemaya da meraklı, e, sanatla bilim e, el ele gitmeli diyen bir kişi olarak ki sanatın da önden gittiğini, bilimin onun izini ancak sürebildiğini düşünen bir kişi olarak. Ee, hayatlarımıza HIV, bizim e, cüzdan çirkinlik metaforu, çirkin ve güzel kavramlarının oturması, veba ölüm metaforu, e, ama ölüm ve sefalet metaforu, ama HIV suç ve ceza metaforu olarak girmiş bir hastalık. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla e, kişi... Bir atanın ya da bir e, cinsel saldırının kurbanı olarak HIV ya da bir tesadüfi yanlışlıkla kan verilmesi sonucu bir HIV infeksiyonu yaşamıyorsa pek çok şeyle boğuşmak zorunda kalıyor. Yani saldırgan, kurban, e, suç, ceza gibi pek çok şeyle boğuşmak zorunda kalıyor. Yani aslında ben insanlık tarihinden bahsediyorum. O anlamda iki tane önemli bulduğum deneyimi söyleyeceğim. İkisi de bende çok derin iz bıraktı. Ama ben hep şunu bu uzun girişte bunun için yaptım. HIV testi yapan ve sonucunu söyleyen insanların da çok boyutlu olması lazım. Ya da çok boyutlu bir sistemin içinde bu bilgiyi aktarırken bir paylaşım içinde olması lazım. Yani bir yandan hukuksal destek, bir yandan psikolojik destek. Ee, gibi e, bir ekibin içinde olması lazım. Maalesef dünya bu noktada değil. Dünya çok büyük bir sorunla karşılaştığında, çok büyük bir sağlık sorunuyla karşılaştığında aslında sağlık diğer gruplar. Sorunu taşıyamayacakları ama. Ve maalesef e, bu aslında... E, desteklenmesi gereken, kırılgan hale gelen bu grupları da e, sadece yazgılarıyla baş başa bırakmıyoruz. Yazgılarıyla baş başa bırakmak da bir şey olabilir. Bir de ayaklarına halatlar olup dolanıyoruz etiketlemelerle filan. Bunlardan bir tanesi ki ben bayağı yani serviste vizitten çıkıp gözyaşı falan dökmüştüm. E, trajedi değil aslında ama hani iki taraf açısından da nasıl baş edilemeyen bir çaresizlik olduğunu. Şimdi hasta son döneme kadar beklemişti, ee, bir trans bireydi ee, ve e, hayatında da seks işçiliği yoluyla kazanıyordu ee, ve e, bir e, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmiş kişiydi. Bize başvurduğundaki isminin sonradan bir erkek ismi olduğunu e, öğrendik. O da şöyle. Çok terminal dönem, geç dönemde bize başvurduğu için yatırmamızla birlikte işte oksijen desteği ve beyin tutulumu gibi ciddi şeyler devreye girince, ciddi bulgular devreye girince yanında ona eşlik eden kişiye ailesine haber vermelerini söyledik ve gidişatın iyi olmadığını söyledik. Aile Taşra'dan gelen, Ankara'ya uzak bir bölgeden gelen, oldukça muhafazakar. Ee, ve inançları inanç, e, kuvvetli olduğu anlaşılan büyük bir e, ne diyelim büyük bir sülaleydi aslında. Ee, anne öne çıktı ve anlaşılan görüşmüyorlardı yıllar ve yıllardır. Ee, ve sürekli o erkek adı olan adını e, tekrar ederek başında ağlıyordu. Ama hastamız kafasına çevirip geri gözünü kaçırıyordu. Ee, ve e, aslında bu temas onu onu da çok etkilemişti sürekli gözünden yaş süzülüyordu bu arada olmuş olduğu ameliyat nedeniyle işte e, memeleri ve bir kadın haline dönüşmüş bedeni gittikçe tekrar e, alamadığı hormonlar yüzünden erkek bedeni haline dönüşmekteydi çok dramatikti yani e, dondurulmuş bir kare gibi gözümün önünde ailenin çaresizliği de gözümün önünde e, aslında Hepimiz aynı şeyin kurbanlarıyız. Suç ve ceza metaforu ve etiketlemelerin kurbanlarıyız. Ee, burada bir atıf yapayım. Seyretmediyseniz Nuri Bilge Ceylan'ın e, son, ya, bence yapıt olmuş, e, kuru otlar üstünde tamamen bunun üzerine suç ve ceza ve etiketlemelerin hayatlarımızı nasıl cendereye aldığını bize çok güzel anlatıyor. Bu anlamda maalesef, bu metaforların kurbanları bu etiketlemeden korkan aslında son derece basit artık neredeyse hiç ölüm olmamasını beklediğimiz bir hastalık yolunda yoluyla oluyor. İkincisi ise bu benim ilk asistanlıktan uzmanlığa geçiş yılımdı ve ilk AIDS hastamdı. Bu arada AIDS bir hastalık hem bir infeksiyon herkes biliyor buradaki demin Arda'nın da söylediği çok doğru toplum aktivistlerinin bize liderlik ettiği ve bizimle kamu arasındaki köprüyü o kırılgan sözcüklerden oluşan, o ürkek sözcüklerden oluşan köprüyü doğru düzgün kurduğu bir alan ve bu anlamda çok eşsiz, benzersiz bir alan. Ben o bakımdan toplum aktivistlerine sonsuz minnetlerimi de iletmek istiyorum. Çünkü bizim beceremediğimiz ne varsa arada köprü olmaya çalışıyorlar. Çünkü çok kırılganlaştıran bir teşhis bu hala insanlar için. Bunun ilki şöyleydi. Biz Gölbaşı kampüsündeydik. Ben Gazi Üniversitesi'nde başlamıştım ihtisasa ve uzmanlık uzmanlığımın ikinci yılı 8 aylık hamileydim ve bir telefon aldım. Yalnız Gazi'nin bu üniversite ve akademi olma aşamasında çok ciddi bir eleman sıkıntısı vardı. Ben de oradaki hem baş asistan hem uzman hem az sayıda e, kişiden biriydim aynı zamanda. Dolayısıyla her tarafa koşuyordum. Yani bir telefon aldık yan tarafta da psikiyatri servisi vardı. Gölbaşındaydı o zaman ve eşsiz hizmet veren bir yerdi. Ee, elektroşok uygulanmış bir beyefendi ee, çünkü şu ve psikozun en ağır döneminde olduğuna inanılıyor. Fakat kilo kaybı ve e, tüberkiloz benzeri bulguları olduğu için artık terminal safhada, o da terminal safhada yani ölüme çok yakın bir noktada santral venöz kateter dediğimiz bir girişim yapılması lazım. Beş evlerdeki acil servise indiriliyor ama kimse ellemek istemiyor. Çünkü girişim öncesi istediğimiz HIV testi pozitif geliyor. Ben e, ambulansla indim aşağıya e, ama ben de Santral Velos kateter takmayı bilmiyorum. Çünkü ben de dahiliyeciyim. Ciddi ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir şey. E, Cerrahlar başında bekliyorlar. Hasta için saatler söz konusu. Elime eldivenleri taktım. Ve dedim bana anlatın ben takacağım Santral venöz Katederi. Ameliyathane koşullarında yapılması gereken sıkıntılı bu işi. Onlar direktif verdiler ve ben yaptım. Tam bir film sahnesi gibi. Sonra eldivenlerimi çıkardım. Gözünü açıp bana baktı. Elini sıktım. Bakın arkadaşlar bu böyle bulaşan bir şey değil dedim. Sadece etiketleme değil ağır bir cehaletle çok kötü şeyler yapıyoruz dedim. Sonra tahmin edeceğiniz üzere aslında o elektroşok uygulanan psikoz vesaire hepsi bu AIDS hastalığının tutulumlarıydı. Benim yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu T24'teki köşemde de yazdım. Kitabımda da bir bölüm ayırdım. Ee, yazmaya kıyamadığım deneyimler. Konuşmaya kıyamadığım deneyimler. Çünkü o kadar özel bir alan ki. Bunun bedelini ödemiş insanlar varken insan bunu yazamıyor. Öyle söyleyeyim. İyi ki sormuşum bu soruyu. Ee, i̇yi ki burada paylaşıldı. Evet. Biraz tabii şunu da söyleyebiliriz. Nereden nereye geldik? Ee, en azından şimdilik şimdi o sakınma açıkça söylemek gerekirse cehalet durumundan daha uzaklaşmış durumdayız. Artık biliyoruz. Evet aktivistlerin bunda büyük rolü var. Evet. Biraz siz tabii o zaman medyayı da takip etmişsinizdir hocam. E, medyada nereden nereye geldik? E, yazılı basında özellikle çok yanlış ifadeler e, yer aldığını ben e, biliyorum. Siz de paylaştınız benimle o gazete küpürleri de. E, şu anda daha iyi bir yere geldik diye düşünüyorum. Tabii yine hekimlerin ve aktivistlerin rolüyle nereden nereye geldik diyeceğim ama bir de küçük parantez açacağım. E, sanatçıların da belki bunda rolü vardır diye düşünüyorum. E, çünkü sinema filmlerine de e, HIV konu oldu e, ve burada da bir farkındalık yaratıldı. Aslında sanatçıların, yazarların, oyuncuların da çok ilgisini çekmiş bir ee, durum e, HIV mesela diğer hastalıklar çok ilgilerini çekmiyor, çok esin de olmuyor onlara ee, Covid'den sonraki çok şiddetli yaşadık biz e, Covid pandemisinin de yani pek bir şey gelmedi öykü filan yazanlar oldu ama çok hani deneyimi paylaşanlar dışında oradan da bir şey çıkmadı, çok iyi bir film çıkmadı ama bu HIV nasıl olduysa sanatçıları da inanılmaz bir esin olmuş durumda. Belki sizin söylediğiniz metaforu içselleştirdikleri içindir. Ee, şimdi aslında sanata çok ilham verecek bir alan gerçekten. Çünkü bireyin hikayesi var. Toplumsal e, orta, ortaklığımız var. Ortaklaşamıyoruz ama bir toplumsal ortaklığımız var. Suç ve ceza metaforu var. İlla ki e, sapkın ya da kötü bir şey yaptığı için bir ceza olduğuna düş, olduğunu düşünmek isteyen aslında bizim en temel özgürlük alanımız olan cinsellik sürekli örtülü ve insanlık tarihi boyunca da hep hırpalanmış, hep örselenmiş yani kendimizi incitmek pahasına e, dürüst olamadığımız, açık olamadığımız en önemli konulardan bir tanesi. Bugünlerde bunu... Bütün dünyada da aslında yükselen bu pandemiden sonra sadece ırkçılık ve ulusalcılık değil, cinsel yönelimlere karşı şiddetin de arttığını görüyoruz. Yani bu insanlar bir şeyden korktukları zaman kurban seçiyorlar kendilerine ve o suç ve ceza metaforunun içine de oturtu veriyorlar. Şimdi şöyle diyeyim tabii ki te, milat gibi artık. Ya yani ben biraz eski bir enfeksiyon hocasıyım. 87'den beri e, infeksiyona enfeksiyona asistan olarak başlayıp 92'den beri de uzman olarak, akademisyen olarak alanda yer alıyorum. Onun için HIV ile ilgili ilk tedavilerin çıktığından itibaren o çok acı veren ama hani Azrail'in elinden ver, almak için verdiğimiz tedavilerin sonra çok heyecan verici gelişmelerin olduğu bütün dönemleri tanıklık ederek yaşamış bir kişiyim ve e, bu AIDS ve HIV infeksiyonunu da e, Virüsü bularak, virüsün biyolojisini bize anlatarak, virüsle insan bağışıklık sisteminin nasıl etkileştiğini bize öğreterek bulan Nobel ödülü alan ünlü bilim insanlarını da birebir çok yakinen dinlemiş bir kişiyim. Şimdi ben siyah beyaz televizyon döneminde Rakats'ın hayranlığım var, ünlü bir dizisi vardı hatırlarsanız ve ben 81 yılında henüz tıp fakültesinde 3. sınıf öğrencisiyim. Rakats'ın 8'den öldüğü anlaşılınca Rakatsının cinsel yöneliminin de farklı olduğu anlaşılmış oldu e, ve bu e, aslında büyük bir sansasyon yarattı. Çünkü örtülü geçen ve e, hani e, çok e, açık konuşulmayan bir şeydi aslında ve Rakats'ın da e, bütün neredeyse hani karşı cinsin aşık olduğu ve bu anlamda da bir metaforu haline gelmiş bir kişiydi. Bu sarsıcı etkiyle beraber 1985 aslında AIDS tarihinde Rakatsının ilk AIDS olduğunu söylenmesi bir e, zaman çizelgesinde de önemli bir yer alır, büyük bir farkındalık yarattı. Demin e, sen Ayşegül'cüğüm şeyi söyledin, dedin ki çok e, yanlış şeyler konuşuluyordu, şimdi artık medya, ama şöyle söyleyeyim, çok yanlış şeyler konuşulurken çok fazla haber paylaşılıyordu. Türkiye'de de böyle bir örnek var. Mesela Murtaza örneğine hepiniz hatırlarsınız. İbrahim sesli vokalisti olan ve en son cenazesinde çamaşır sularıyla yıkanılarak e, kireçle e, gömülen, e, a, yani tam anlamıyla e, ve tanrılar kurban istedi şeklinde e, üzerinde tepinilen kişi. Şimdi çok farklı eşitsizliklere dokunuyor ve değiniyor artık mesele çünkü bugün dünyadaki 40 milyon AIDS hastasının hala 1 milyon yılda ölüm olan 1 milyon yeni vaka olan 1 milyona da yakın ölüm olan AIDS hastasının 3'te 2'si Afrika'da ve eşitsizlikler nedeniyle bizim bir türlü bertaraf edemediğimiz bir pandemiden söz ediyoruz. Basın bu tarafıyla da ilgilenmiyor. Ya da artık bizim sosyal yaşamın içinde çok rahatça tutabildiğimiz çünkü günde bir kez ilaç alan Türkiye'ye gelmese bile artık aylık injeksiyonlarla yönetebildiğimiz yan etkileri çok azaltıldığı, minimize edildiği için çok uzun süreler normal olağan bir kişi gibi yaşatılan, yani olağan kişiden kastım hiç hastalığı olmayan, hiç eşlikçi hastalığı olmayan kişiler, bulaşıcı olmayan eşlikçi hastalıkları olan kişilerden de uzun yaşayan bir grup. Ama biz onlara sosyal haklar konusunda, hak ve hukuk konusunda, e, pek çok eksik var. Bunları tamamlamak konusunda hala konuşulmuyor ve hala yazılmıyor. Ama sana yolladığım gazete küfürünü hatırlayacaksın. O 85 yılda çok okunan bir gazete manşeti e, ünlü bir bilim insanı geliyor. İstanbul'da bir tıp fakültesine AIDS ile ilgili deneyimlerini anlatmaya. O günlerde daha çok hastaların büyük bölümü AIDS olarak başvuruyor. Çünkü AIDS hastalık spektrumu değilse infekte olmak. Biz artık bireyleri İnfeksiyon düzeyinde tutuyoruz ve hastalanmalarına izin vermiyoruz eğer sağlık sistemine başvurabiliyorlarsa. O küpürde o manşette şu yazıyor. Diyor ki e, işte ünlü bilmem kim Cleveland'dan geldi İstanbul'a AIDS anlatacak. E, üstüne de manşet olarak e, bir kişinin en az 35 kişiyle yatması gerekiyor ki AIDS olsun gibi. Çünkü en çok okudan gazetesi bu manşeti atıyor. E Bu söylediğim Murtaza ile ilgili başlıklar... Zaten ibret yani bu da bizim e, medyadaki coğrafi iz düşümü diyelim bir kişinin işte ben elini sıktım ama ben de e, AIDS yok diye pek çok ünlünün demeciyle falan giden bir süreç e, yaşıyor, izole ediliyor, AIDS koşuna konuldu diyor. Bu arada AIDS koşu diye bir şey yoktur, hiçbir şekilde bu hastaları biz infeksiyonlardan ve bizden korumak dışında bizim onlardan korunmakla ilgili bir kaygımız da yoktur. Yani bu etiketlemede büyük rolü var aslında medyanın. Çünkü medyanın iştahı yüksek reyting almak. Aslında yüksek reyting almanın hani bu savaşlarla paranın kazanıldığı dünyada savaş taraftarı olmaktan da bir farkı yok. Yani ya da uğursuz bir serveti istemekten de bir farkı yok. Dolayısıyla etik bakımdan pek çok e, grubu ilgilendiren, ama o grupların etik konusunda maalesef sınıfta kaldığı bir süreç diyelim. Ama ne olursa olsun Tezer Özli'ye atıfta bulunayım burada da her şey geçer hiçbir şey geçmese de emekleyerek de olsa 40 yılda geldiğimiz noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Esin Hocam, Arda ile konuşuyoruz. Arda, burada dinleyiciler de var bu arada salonda. Dinleyicilerden soru alınabilir mi dedi ama var mı? Tamam. Esin Hoca şiir gibi konuşuyor, bölmek istemiyoruz diyorlar. Gelsene bu tarafa, gelsene. Hocam aslında şöyle, ben salondan arkadaşlarıma sordum Esin Hoca'ya sorunuz var mı diye. Evet. ...Pozitif Yaşam Derneği'nden bir arkadaşım... ...şiir gibi konuşuyor, ne soracağım dedi. Ee, tabii ki bizde sorularımız var. Şimdi Kaan mutlaka bir soru soracak. Müsaade var mı? Ben ama ön, Öncesinde ki. çok... E, e, ...çok hoş bir noktaya geldi hocam. Hocam paylaşılamıyorsunuz şu an. Hocam çok hoş bir tespitti. Ee, yani... Dünya biz büyük bir soruna karşılaştığında saldırganlaşıyor, kitlesel bir tavır. Şimdi ben oradan medyaya bağlamak istiyordum. Siz onu söyleyin ama tekrar altını çizmek istiyorum. Bu yüksek reyting talebinin aslında o saldırga, toplumsal saldırganlığın medya tarafındaki yansıması olduğunu görmek çok mümkün ve böyle olunca da tıpkı Murtaza vakasında görüldüğü gibi aslında e, ve Prenses Diana e, örneğini falan hatırlarsak yani on, o örneğin tam tersine e, AIDS olsa ne olacak ki demek yerine bende AIDS yok dedikleri bir noktaya yani kendilerini hemen güvenli alana alıp diğer tarafta kalanların güvenli ya da güven olmalı ilgilenmedikleri bir tablodan buraya geliyoruz. Fakat e, ben bir soruyla bitireyim oradan Kaan'a pastayım. E, hakikaten burada medyanın rolü çok önemli. Şimdi biz bugün baktığımız zaman... Ee, hala belki kötü örnekler görebiliyoruz ama o kötü örnekleri de biraz nötrleyebilen iyi mi diye örnekleriyle e, ka karşılaşıyor musunuz? Sadece Türkiye üzerinde düşünmeyelim bunu. Mutlaka vardır ama aklınıza gelen örnekler varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ee, şimdi dünyada aslında basın ve bilim işbirliği e, hoş, hoş örnekleri var. Türkiye'de de var. Onu söyleyeceğim. Bir tanesi bana da yazma alanı sağlayan T24 platformu. Bu bakımdan Doğan Bey eşsiz bir iş yapıyor. Ben de iki elim kanda olsa her hafta bir köşe yazmaya çalışıyorum. Bu pazarda mesela Katalin Kariko'nun öyküsünü yazdım. O da şu çok ilham verici, 40 yıllık bir mRNA bulma hikayesi bu. Gençlere çok ilham vereceğini düşünüyorum ve hepimizin yılgınlıkla mücadele eden herkesin buna ihtiyacı var. Ben de özenle bu köprüyü kurmaya çalışıyorum. Hatta biraz net söyleyeyim. Hekimlik pratiğimden değil ama akademik pratiğimden biraz ödün vererek çünkü ben çok yoğun bir akademisyendim pandemi öncesi pek çok uluslararası işte yapan ve çalışmaların içinde olan özel alanları da seçen bir hekimdim ama şimdi biraz o taraftan ödün verip hani günlük hekimlik pratiğimi tamamlayıp yazmaya çalışıyorum bir diğeri ee, o ne diyor hiç fena olmayan röportajlara imza atıyor bu konularda ya da derlemelere. İyi sağlık muhabirleri ya da iyi sağlık yazarları var isim isim de söyleyebilirim. Onlar da çok düzgün veri alıp paylaşıyorlar. Ama e, aslında köklülersek bütün bu söylediklerimi dünyadaki iyi örnekleri işte New York Times var, Atlantic var. Science var, İngiltere'de iyi dergiler var. Öbürlerinin dili dil nedeniyle okuyamadığım için çok bir şey söyleyemiyorum. Ama daha iyi yöne giden bir küçük grup var. Onların da üstelik reytingleri çok iyi. Çünkü dünyada azımsanamayacak kadar da derin kapasitesi olan ve birikimi olan insan var. Ama aslında bütün bunlardan çıkacak özet şu... Nasıl siz toplum aktivistleri olarak bilim için toplum aktivistliğinin bir etiketlenen hastalık konusunda, toplumsal sorumluluk gerektiren hastalık konusunda bilime ön tuttuysanız, yön verdiyseniz, Bilimin de aslında e, medyaya yön vermesi lazım. Ben bunu pandemide çok yapmaya çalıştım ve bazı medya gruplarına hiç çıkmayarak çünkü o kadar kakafonik haberler veriyorlardı ki sizin söyledikleriniz bir magazin haberine dönüşüyordu ve daha küçük gruplarla e, büyük haberler yaparak bunu yapmaya çalıştım. Özetle e, bu yüzyılda ve aslında belki de bütün insanlık tarihi boyunca ve özellikle bizim gibi bir coğrafyada Hekimin ve sanatçının korkak olmaması lazım. Çünkü demin Arda'nın söylediği gibi Nurtaza'yı feda eden, pek çoğunun dostu çok renkli bir kişilik, çok zayıf ve kırılgan bir duruma düşürüldü, yaşadıkları tam bir cehennem azabıydı. Onu bu kadar izole eden, Türkiye'deki adına sanatçı denilen topluluğa baktığınızda ve dönüp öbür tarafta, hani Magic Johnson'ın ben AIDS'im itirafı, e, Prenses Diana'nın o sosyal e, toplum aktivistleriyle yürüttüğü kampanya falan düşündüğünüzde dürüstlüğün ve cesaretin çok önemli olduğunu görüyoruz. Aslında medyaya da biz yön vermeliyiz yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Kanın sorusunu alalım şimdi. Evet, ee, aslında biraz daha suç ve ceza ekoline yönelik bir sorun olacak. Bundan yaklaşık beş sene önce kadar İstanbul'da bir klinikte metabolik cerrahi kliniği yanlış hatırlamıyorsam ya da diyabetik cerrahi kliniği e, personelle yaşanan bir sorun sonrasında bir Doktora suçlama yöneltilmişti. AIDS'li tırnak içinde söylüyorum. de hastalara bakıyor diye ve doktor da kendini şöyle savunmuştu. Hayır ben de hasta, hasta asla bakmam şeklinde. Aslında orada e, Sayın Esin hocamızın da söylediği gibi bir suç ve cezayı farklı şekilde yönlendirerek ve kullanarak e, doktor ve işte çalışan arasındaki sorun bir şekilde AIDS'le e, ilişkilendirilmişti. Ben aslında şuraya gelmek istiyorum hocam. E, siz e, hem bir hekimsiniz hem de bir akademisyensiniz, öğretmensiniz aslında. Tıbbi deontoloji bakış açısıyla özellikle cerrahi hekimlerinin, cerrahi branş hekimlerinin günümüzdeki etkili ART ve etkili supresyona rağmen bütün bu güncel gelişmelere rağmen HIV ile yaşayan hastalara yönelik Olumsuz yaklaşımı, yani tedaviyi reddetme gibi durumları hala sürdürüyor olmalarını nasıl görüyorsunuz? Sizin tarafınızda tıbbi deontoloji ontoloji bakış açısıyla bu sorun tam olarak nasıl görünüyor? Ne gibi çözümler önerirsiniz? Aslında çok boyutlu bir sorun gerçekten. Şöyle söyleyelim, ee, çok aşama kaydettik. Hani Benim kateter takmak zorunda kaldığım günlerden e, bu günlerde e, rahatlıkla ki ben... E, Yurt dışından gelen bir hastanın Türkiye'de böbrek naklini, HIV infekte bir hastanın böbrek naklinin yapılmasını sağladım. Böbrek nakli sırasında kullandığımız ilaçlar biraz değişiyor çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla baya bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Ama maalesef hekimlerin iyi hekimlik tanımı içinde ne kadar cahil olabildiklerini bize aşıl süreci de gösterdi. Yani şimdi hekimlik aslında... Bir paket program yani bir anlamda büyük bir ego gerektiriyor. Ama o egonun da bir rafine hale getirilmesi gerekiyor. Her şeyi bildiğini düşünmek en büyük aslında ne diyelim en büyük suç diyelim. Ve bunu hekimler çokça işliyor, Özellikle cerrahi branşlar çokça işliyor. Benim mesela çok üst böyle sosyoekonomik düzeyde ve sırf anlaşılmasın diye cebinden ilaçlarını ödeyen aslında çok basit bir bulaşıcı hastalıktan bahsediyoruz. Ve sadece bulaştığı kişiyi ve e, kendisini ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ben AIDS tedavisine başladıktan sonra ortalama 4-8 hafta sonra hiçbir viral yükleri ve bulaşıcılıkları kalmıyor. Aslında bulaştıranlar bulaştan sorumlu olanların çoğu ki hasta olduklarını bilmeyen kişiler. Yani biz sistem olarak aslında herkesi test yapmaya teşvik etsek test Konusunda da etiketleme gibi bir garabet olmasa insanların karşılarında hep birlikte çözebileceğimiz basit bir sorunu bu kadar karmaşık hale getiriyoruz. Dolayısıyla aslında onun mesela büyük korkusu şuydu. Bir gün bir ameliyat olmam gerekecek ve beni etiketleyecekler. Yani oraya e, tanımı yazacaklar ve ben hastalarımın en çok sorduğu şey şudur. Öyle bir tedavi çıksın ki bu artık kanımdaki izi görünmesin. Yani antikor testin pozitif çıkmasın. Ne kadar aslında olandan e, bağımsız bir korku ve karmaşık bir duygusal tepki. Hepimiz bunun farkındayız. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar karmaşık duygusal tepkilerle bireysel çözümler konuşulmaz ki bunların mutlaka hukuksal ve toplumsal karşılıkları olmalı. Ben mesela kişi istemeden, kişinin haberi olmadan sırf elinden iğneyle kan alacağız diye ya da ameliyat edeceğiz diye hekimlerin HIV testi istemesine doğru bulmayan kişilerden ve bu yüzden de kendi camiamda çok eleştirilenlerden birisiyim. Hele mesleğe giriş, hele evlilik öncesi. Yani evleneceği kişinin rızasıyla yapılabilir bu. Evleneceği kişi bir cinsel partnerden HIV, e, almanın mümkün olduğunu ama aynı zamanda bunun bilinmeyen, işte e, çeşitli girişimler sırasında da olabileceğini bilebilmelidir. ikisinden rızasıyla olmalıdır ancak. Kişilere yani toplumsal bir dayatma şeklinde bizim COVID'de aslında aşı kartını sormadığımız insanlar, COVID çok daha bulaşıcıydı ve çok daha hızlı ve ani öldürücü bir şeydi. Burada bu tepkiyi hala sürdürüyor olmak, Artık çok bireysel çözümlerde ya da insanların psikolojisini çözerek değil, yasal ve hukuksal düzenlemelerle söz konusu olabilir ve artık bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok fukaçıcı konuşuyorsunuz. Ben öğreniyorum bir öğrenciniz olarak. Evet. Ee, Aynı fakültede değiliz. Fiziki öğrenciliğinizi yapmadım ama her programda, her yazınızda öğreniyorum. Son söylediklerinizde çok vurucuydu, çok önemliydi. Aslında paradigma değiştirici şeyler söylüyorsunuz. Çok da haklısınız düşündüğümüzde. Belki o etiketler hepimizin aklında var. Şimdi kanun sorusuna ben de bir hekim olarak cevap vereyim. Mesela preop tetkik olarak yani ameliyat öncesi tetkik olarak kivin yapılmaması şu cümlenize kadar ben de tabii ki yani pre tetkiktir yapılmalı ameliyat öncesinde diye düşünüyordum. Ama tabii ki çok haklısınız. Yani bizim belki sizlerin bu şekilde konuşmanıza, anlatmanıza, paradigma değişikliklerine de ihtiyacımız var. Eminim bunları infeksiyon hastalıklarıyla ilgili birçok platformda konuşuluyordur. Ama farklı branşlarda belki bunlar çok tartışılmıyor. Çok teşekkür ederim Hocam, e, b, burada da e, böyle can kulağıyla dinleniyorsunuz. E, Arda'nın komünite açısından bir sorusu vardı. Program e, öncesinde de çok az bahsetmişti. E, vereyim mi? Sor lütfen, lütfen. E, veriyorum soruyu. Tamam, aslında. tamam. Ha, tamam. Yani, e, aslında Şu, şimdi... Çok az zaman kalıyor. E, ona da bakıyorum. E, o soruyu sorduralım. E, hocam aslında yani şimdi a, samimiyetle söyleyeyim aslında. Ayşegül Hanım'ın bahsettiği soruyu hatırlamadım ama ben sizin konuşmanızdan <gülüyor> epey not aldım. Hakikaten Ayşegül Hanım'ın söylediği de çok doğru. Şimdi bir yandan e, konteksten çıkıp şunu söyleyeceğim. Yani bu oturumu bu konferansa koymanın, programı konferansa koymanın ne kadar önemli ve hayati bir şey olduğunu şimdi daha iyi anladım. Aslında bence çok parlak bir fikirdi konferanstan bir yayın yapılması ama sizin anlattığınız pek çok şey bizim iki gündür konuştuğumuzu. Aslında yıllardır komün olarak konuştuğumuz şeyleri çok daha edebi ve çok da anlaşılır bir dilde e, aslında ifade etmeniz olmak sağladı. Bir başka itiraf yapacağım. Çok yakın zamanda bir yerde bir sunum yapmam gerekecek. Ben epeyce not aldım. Yani pek çok şeyinizi kullanacağım. <gülüyor> e, yılgınlıkla <gülüyor> mücadele etmek diye bir şeyden bahsettiniz hocam. Bizim komünite adına belki sizin hekim grupları olarak da çok sık yaşadığınız bir şey bu. Özellikle bizim gibi hani, Orta Doğu diyelim hani hitap ettiğimiz bölgeler bu kültürün içerisinde bizler maalesef zaman zaman e, yap, ...yapabileceğimizin üzerinde yüklerle e, hareket etmek durumundayız. Yani bagajımız çok fazla o anlamda. E, bu anlamda şahsi bir soru soracağım ben size. Kanlı söylediği gibi hem yazı yazıyorsunuz hem e, akademisyensiniz hem hekimsiniz. Siz yılgınlıktan nasıl mücadele ediyorsunuz hocam? Bu çok kıymetli bir ipucu Bence Olurdu. çok kıymetli bir soru çok aynı zamanda. Güzel. Bence hepimize <gülüyor> ilham verecek bir cevap bekliyoruz şu anda. <gülüyor> Aslında ben bunu salgının seyir defteri kitabımda çok vurguladım. Çünkü biliyorsunuz e, fiziksel yakın şiddet dahil, ağır şiddetinde e, e, hedefi oldum ve muhatabı oldum. Ve ben 8 ay Ankara sokaklarında e, polislerle dolaştım. Ama şöyle söyleyeyim, önce e, çok dürüstçe şunu söyleyeyim, hekimlik etsiz bir iş ve Pek çok hikaye var biriktirdiğiniz, o bağlantıları kurabildiğiniz zaman aslında e, ölüm ve var olur arasında ki e, yaşamak adını verdiğimiz maceranın ölümlülüğü bilmek, ölümlülüğü bilmek ve saniyenin içinde her şeyin değişeceğini bilmek konusunun yaşamı çok daha eğlenceli hale getirdiğini söyleyin. Her zaman e, kabul ederek başlamak lazım. Hekimliğin bana verdiği en önemli şey bu. Ben ilgimi de bildimler. Ben seçim sonrasına ne gibi karşıtlık dedikleri hepsini alıyorum. Hüsrana uğramış bir kişiyim ben. Çünkü hüsran bir trajedi biliyorsunuz ve bir kişi beklediğiniz şeyleri yapabilme erfende bulmayan bir kişiden bir şeyler bekleyerek uğradığınız bir trajede aslında ve ben çok akıllı bir insan olarak hüsrana uğramış bir insan. Özetle önce ilgini ve hüsranı kabul edip. Onu dönüştürmek. Yok varsaymak değil. Onu dönüştürmek. Bugün kitabın basılalı da bir yıl olmuş. Çok da güzel gitti her şey bence. Etkileşim de güzel gitti. Edebi ve felsefi denemelerle dolu bir kitap zaten. Çünkü ben orada salgının teknik notundan çok bu kadar zor bir toplumsal, kaotik ortamda bir hekim olarak birçok şeyle nasıl baş ettiğimi anlatıyorum. Ve bana nelerin ilham verdiğini anlatıyorum. Orada... Şu cümlelerim var mesela. Bugün onu paylaştım sosyal medyada da. Ne kadar keskin olursa olsun acı, elinizi acıya geçirin ve kanamasına izin verin. Çünkü o dönüştürüyor sizi. Yani cesur olmak lazım aslında. Çünkü bir saniye sonra ölüm öbür tarafınızda. E, bir saniye sonra yaşamın çok keyifli bir şeyi de. Biri sağ yanınızda, biri sol yanınızda. Yani e, dolayısıyla ben hep, şöyle diyorum aslında şimdi diye bir şey yok yani dün vardı yarın var ve biz ona değen bir noktadayız dolayısıyla çok heyecanlı ve çok eğlenceli gelmiyor mu size bütün olup bitenlere rağmen yani verebileceğim en önemli ilham yılgınlığa düşmek iyi bir şeydir yılgınlığa düğünüzü kabul etmek de dönüştürücü bir şeydir hemen bir Beket anımsadım burada çok özür dilerim hep denedin hep denedin yine denedin yine, <gülüyor> yine yeni daha yeni. biraz onu anladı hocam buyurun <gülüyor> Evet bu da çok paylaşıldı. Sosyal medyada da artık deneyip yenilmek istemiyoruz diyorlar. Ama... Bir, belli günlere vurgu yaparak belli zamandır. Evet, konferansın bağlamı dışında. Bir... Evet, evet. Aslında Esin hocamızın az önce verdiği örnek aslında psikolojik açıdan bir posttramatik. Stres sendromunu nasıl yönettiğini bize anlattı bir bakıma ve yani bu bile aslında HIV ile yaşayanlar ve daha doğrusu alanda çetrefilli bir şekilde aktivizm yapanlar için de çok güzel bir örnek. Yani kendini yormaması ve tükenmişliğe düşmemesi için insanın yapması gereken şey olduğu durumla barışması ve yolunu ona göre tekrar tayin etmesi. Aslında orada yolculuk bitmiyor değil mi Esin Hocam? Tekrar tekrar kendinize inham vermiş oluyorsunuz. GPRS öyle yeni öyle. Rota yeni rota <gülüyor> bulundu evet. <gülüyor> Bu arada ben ilk tanı alıp çok çok geçiren hastalarıma hep şeyi söylerim. Sen bugün başka bir hastalık yani hiç e, mücadele şansının olmayacağı bir hastalık tanısını alıp herkesin seni sevgiliyle sarıp sarmalayacağı ve e, senin e, o sevgi e, gösterilerinin objesi olabileceği bir kişi haline de gelebilirdin ama sen bir mücadele yürütebilecek ve bir yol açabilecek bir hastalıkla karşı karşıyasın o kadar basit ki hastalığın seni fiziksel olarak hiç zorlamayacak o da senin zihinsel olarak baş edebilmeni sağlayacak diyorum ve çok etkileyici etkileşimler var aslında yani Böyle aşiretten insanlar var, hiç e, evlenemeyeceğini düşünen insanlar var, hiç partner bulamayacağını yüzleri gülerek yani işte egzersizlerini yaparak, desteklerini alarak büyük bir dönüşüm yaşıyorlar aslında. Diyorum ya insan söylemeye ve yazmaya kıyamıyor. O kadar onlara ait bir hikaye ki ben onu yazmayı kendime duy görüyorum. Ama belki sizler ne bileyim küçük notlar halinde bir belgesel haline falan getirebilirsiniz genç insanların seyretmesi için bazı şeyleri sin Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim için de ufuk açıcı bir konuşma oldu. E, bu e, bizim çerçevemiz belliydi ama o çerçevenin de çok iyi şekilde dışına da çıktık. E, çok önemli bir konferans konuşması e, dinledik sizden. Çok teşekkür ediyoruz e, sevgili hocam. E, özellikle yılgınlıkla ilgili söylediklerinizden ardından Kaan Post Traumatik Stres Sendromu dedi. Ee, bizim bildiğimiz bir şey daha vardır. Ee, post Traumatik Büyüme, evet. Growth. Evet. Ee, her aslında yeni durum kişi için bir kırılma, bir travmadır. Ee, HIV pozitifliği de e, birçok kişi için kırılma, e, bir travma olur. E, ama e, bizim gördüğümüz... E, en azından izlediğimiz kişilerde stresin yanı sıra büyük bir büyüme de görülüyor. Büyük bir olgunlaşma da görülüyor. Bu hastalığı sizin belirttiğiniz gibi suç ve ceza metaforundan çıkarıp bir direniş metaforuna da döndürmüş şekildeler. Ondan dolayı izin verirseniz son sözü size bırakacağım Esin Hocam. Ben de aktivistlerin bu direnişinden dolayı, bu mücadelesinden dolayı teşekkür ederek kapayacağım programı. Ve size son sözü bırakacağım. Ee, aslında ben biliyorsunuz hep söylüyorum onu her yerde de belirtiyorum. Psikiyatrist olmak için tıbba girmiştim ama benim kendi çok yakın çevremde ve büyük bir sevgi bağıyla bağlı olduğum bir kişinin ağır bir psikiyatrik hastalığı beni çok sarstığı için de yönümü değiştirdim. Yani... Onun bütün hastalık sürecini ve bir hekim olarak üstlenmek istememek diye düşünelim ve çok da sağlıklı bir karar oldu yoksa beni de içine çekebilirdi. Ama infeksiyon bana çok isteyerek seçtiğim bir alan, çok dinamik ve heyecan verici bir alan. Ee, daha büyük bir hikayeye dağılmış oldum böyle ama hiç bitmeyen o psikiyatri aşkımla Jung'dan bir cümleyle bitireyim. Çok güzel bir şey söyler yani bütün mesele kendinize dokunmak ve kim olduğunuzu bulmaktır. ...burada da sürekli e, krizlerle karşılaşacaksınız. Her kriz aslında bir eşik atlama çağrısıdır der. Be belki de bana ilham veren şey odur diye düşünüyorum. E, ve hekimlik çok e, özel ve güzel bir şey ama hasta hikayesinden kopuk asla düşünülemez. E, cesaret ve e, sanattan ayrı düşemez... Onu öğrencilerime de verebildiğimi umuyorum. Sadece teknik bilgi değil elbette ki. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Esin hocam. Alkışlayarak sizi uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, ilk kez ben de böyle bir konferansta konuştum. Hibrit bir konferanstı, bu bir teknik tarafıydı ama Hiv İstanbul 2023, eminim 2024'te bu sahnede olmak, bu karelerde olmayı çok kişi isteyecektir diye düşünüyorum. Çok onurlu bir konferans ve çok önemli, çok heyecanlı bir konferans. Burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Arda'nın nezdinde bütün Hiv İstanbul 2023 konferansı emekçilerine çok teşekkür ediyorum.